Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Kulak verdiğiniz için teşekkürler. E, bu programda atıklardan bahsedeceğim. E, geçenlerde atıklarla ilgili bir projede çalışıyordum. E, bu vesileyle tatlı bir e, film izledim. Onu paylaşayım. E, Kieran Cole'un atıklarla ilgili expert adında bir belgeseli var. Belgesel 2017 Norveç yapımı. Expert e, filminde yönetmen, kendisi dahil 4 kişiyi Norveç'in kuzeyinden güneyine bisikletle seyahat ederken takip ediyor. Pedal çevirenlerden biri Frick, 31 yaşında öğretmen. Alex, 32 yaşında sağlık sektöründe çalışıyor. Yönetmenin kendisi Kieran, 31 yaşında. O da dediğim gibi bu yolculuğun içinde. Ee, yolculuk zaten zorlu çünkü bisikletle o kadar yolu kat edecekler. Bir de bu zorluğu ikiye katlamaya karar veriyorlar. Ve yolculukları sırasında sadece son kullanma tarihi nedeniyle atılan yiyecekleri e, yemelerine e, izin veriliyor. E, ekip çöpe gidecek olan yiyeceklerle e, beslenmeye karar veriyor. Bisiklet sürmek e, Avrupa toplumlarında özellikle Kuzey Avrupa'da en sürdürülebilir e, şeylerden biri. E, atık ise atıklar ise en az sürdürülebilir şeylerden biri. Oysa atıklar önemli kaynaklar. Ekip e, Güney'de e, Lindisniz diye bir yer var. Bilmiyorum doğru mu telaffuz ediyorum. Ee, güneye kadar 3000 km pedal çevirmek için Kuzey Cape'de toplanıyor. Hedefleri Norveç'teki atıkların ne kadar büyük bir sorun olduğuna dikkati çekmek ve bu atıkları azaltmak. Ee, günde 100 km yapacaklar. Dolayısıyla da ciddi bir gıdaya beslenmeye ihtiyaçları var. Ekibin ilk durağı e, Honings Walk diye bir yer. Ekip buraya varmadan önce bazı marketleri arıyor önceden. E, kendilerine atacakları yiyeceklerden e, ayırmalarını istiyorlar. E, marketin ayırdıkları yiyecekler arasında oraya gittiklerinde görüyorlar ki Meyve sebzenin yanında yumurta ve tavuk gibi ürünler de var. Bu ürünleri marketin satması yasak. Ancak son kullanma tarihine birkaç gün kala satılabiliyor. Bir gün geçse bile satamıyor market. Bunları değerlendiremiyor. Market film ekibini Tabi tavuk konusunda uyarıyor. Diğer etler o kadar hassas olmasa da tavuk çabuk bozulabilen hassas bir ürün. O yüzden yememelerini tavsiye ediyorlar. Ama ekip yine de yiyor. Bir şey olmuyor tabi. Bu marketten başka bir markete de gidiyorlar. O markette de kasa kasa meyve sebzeler atılmayı bekliyor. Market yöneticisi. Ee, o kadar çok atıyoruz ki sonunda atıklar normal geliyor. Bunlarla olan bağımızı kaybediyoruz diyor. Güzel bir açıklama. Ee, bu market yılda 100 bin euro değerindeki yiyeceği çöpe atıyor. Ee, niyesine gelince... Diyorlar ki işte rafları doldurmamız lazım e, çünkü raflar boş olduğu zaman biz müşterileri e, memnun edemeyeceğiz müşteriler e, mutsuz olacaklar şimdi bir hesap yapmışlar e, marketten satın alınan 4 poşet varsa doldurulan 4 poşet bir tanesi çöpe gidiyormuş e, Norveç'te yıllık atık gıda 350 bin ton e, bu atıkların yüzde 60'ı da tüketicilerden kaynaklanıyor Kişi başı 70 kilogram çöpe gitmeyecek nitelikteki gıdaları çöpe atıyorlar. Ekip pedal çevirmeye devam ediyor. Dördüncü gün geliyor. Canları biraz sebze meyve çekiyor. Hatta muz hayal ediyorlar. Ama muzu da düşünüyorlar. Şimdi son kullanma tarihi gelmiş bir muz olacak. Kararmış bir muz olacak herhalde diye. Alta diye bir yere varıyorlar gittikleri markette bildiğiniz sağlam muzlar çöpe gidiyor bir tane yetkili geliyor böyle reyondan sapasağlam muzları bir çizik bile yok bir karartı yok bir leke yok bunları kucaklıyor ve bunların çöpe gideceğini söylüyor. Çünkü koçanından koparla koparla tek kalmış muzlar ve kimse onları almak istemiyormuş. Dolayısıyla hani insanlar da bir tuhaf, sapasağlam muz ve zaten yerken mecburen koçanından koparacaksınız. Dörtlü, üçlü, ikili, tekli ne fark eder? Ekip bazen de yiyecek bulmak için e, çöp karıştırıyor. Hem yiyecek bulabilmek için e, hem de e, çöpe giden yiyecekleri anlamak, görmek için. E, tabii ki de çöp karıştırırken görünmek e, istemiyorlar. Hiç de cool değil. E, ama yine de şöyle bir e, çöpleri karıştırdıklarında bir bakıyorlar. Aslında hiç e, çöpe gitmeyecek durumda olan sağlam. Ee, ve son kullanma tarihi ne çok az kalmış e, yiyecekler çöpte. Aslında bu gıdaların yeri çöp değil ama yine de e, çöpe gitmişler. 7. E, gün Tromso'ya varıyorlar. E, raflarda ne görüyorlarsa sepete dolduruyorlar çünkü o ürünler biraz sonra çöpe gidecekmiş e, böyle gözleri dönüyor her şeyi sepete koyuyorlar sonra bir ara durup ya biz ne yapıyoruz aslında e, az tüketimi savunurken bunlar bedava diye mi böyle sepete doldurup duruyoruz diye şöyle bir düşünüyorlar sonra e, tabii her hepsinde yiyeyim, yiyemeyeceklerini fark ediyorlar bir poşete koyup e, civardaki komşulara, orada yaşayanlara dağıtmaya karar veriyorlar. Kapı kapı dolaşıyorlar. Bir tane kapıyı çaldıklarında bir çift çıkıyor karşılarına. Onlar da diyor ki işte biz de evet bazen fazla alıyoruz ve çöpe gidiyor. Çöpe gitmesinin en büyük sebebi de çiftin ayrı ayrı alışveriş yapması dolayısıyla da birbirlerinden habersiz ürünler de fazla fazla almaları hatta çifte şunu soruyorlar diyelim ki işte ürünlerin son kullanma tarihi geldi ya da yaklaşıyor ne yapıyorlar mesela süt işte çiftlerden erkek olan diyor ki mesela onu içmem diyor öğlen ama onunla waffle yaparız diyorlar 11. günde Sortland'de bir çiftçiyi ziyaret etmeyi planlıyorlar. Adı e, kayre e, 25 senedir e, insanlar kendisine atık gönderiyormuş. E, o da gönderilen bu atıklarla çiftlikteki hayvanları besliyor. O kadar çok atık geliyor ki böyle Bekollo da ekskavatör gibi bir makina ile o yiyecekleri hayvanlara kadar taşıyor ve hayvanlar da bu makinenin sesini duyduğunda kendilerine yiyecek geleceğinin farkına varıp e, seviniyorlar. Bir de bu çöplerin içinden bazı sebzeleri alıyor. Böyle kırt kırt yemeye başlıyor. Mesela bir tane havuç ve diyor ki aslında bunu sadece hayvanlar değil insanlar da yiyebilir. Çünkü gayet iyi konumda ve son kullanma tarihi ya geçmemiş ya da geçmek üzere. Ve o gün ekip ve çiftçi bu atıklardan oturup bir güzel yemek yapıyorlar ve afiyetle yiyorlar. Ekip bir yerden diğerine giderken iki mesafe arasında infografik bilgiler de veriyor filmde. Mesela seragazı emisyonlarının %7'si atık gıda kaynaklı gibi. Her sene 250 milyar litre su atık olacak gıda için harcanıyor. Bu da Norveç'in 200 yıllık su ihtiyacı demek. Tarım arazilerinin. %28'i bu atık yiyecekler için kullanılıyor. Norveç'te günde 170.000 somun ekmek çöpe gidiyor. Bu da günde 450.000 euro demek. Her yıl Norveç'te atık gıdanın değeri 2 milyar euroya karşılık geliyor. Hanebaşı hesap edersek 871 euro bu miktar okul öncesi yaştaki çocukların açlık çeken çocukların açlık çekmemesini önleyecek bir miktar. Ekip yoluna devam ediyor. Bir markete geliyorlar ve enteresan bir uygulamayla karşılaşıyorlar. Market çalışanlarına aldıkları ürün karşılığında bonus veriyor. Yani çalışanlarını alışveriş için teşvik etmiş oluyor. Çalışanlar da atacaklarını bildikleri ürünleri alarak bonus kazanıyorlar. Yani yiyecekleri çöpe atarak bonus kazanmış oluyorlar. Bir gün geliyor ekip son kullanma tarihi gelmiş veya yaklaşan, yaklaşan ürünleri alıp bir otele gidiyor. Otelin restoranında. E, aşçılarla sohbet ediyorlar. E, otelin aşçıları da bu aslında çöpe gidecek olan e, yiyeceklerin durumunun iyi olduğunu söylüyor ve bunlarla e, yemek yapıyorlar. E, gayet de güzel değerlendiriyorlar bu atık yiyecekleri. E, onlara da ekibe güzel bir masa hazırlıyorlar ve birlikte yiyorlar. E, bu arada... Ee, ekibin çok sağlıklı göründüğünde e, söyleyeyim e, filmde sağlam çocuklar e, yolculuk boyunca e, çadır ku kurup dışarıda e, uyuyorlar işte soğuk sulara atlıyorlar yıkanıyorlar e, hastalanan da olmadı sanırım e, bu seyahat boyunca e, 100 kilometreye yakın pedal çeviriyorlar e, Gittikleri bir market aklıma geldi. Tatlı bir mağaza müdürü var. Onlara ekmek verdi ve diğer gıdalardan ayırmıştı. Ee, ekipten birisi kadına şöyle bir şey sordu. Dedi ki aslında bu marketin atığının olmaması tüketiciler gözünde rekabeti farklı bir yere teşiyebilir. Yani bu market diğerlerinden ayrışabilir, atık yaratmamakla. Kadın da bu fikri değerlendirebileceklerini ve üst yönetime ileteceğini söyledi. Yani aslına bakarsanız sermaye, tüketicinin tüketmesi, daha fazla alması ve atık oluşturması için elinden geleni yapmış gibi görünüyor. Kimse tüketiciye Hani bu atıklar olmasa ne olur veya son kullanma tarihiyle ilgili tüketicilerin görüşünü almamış durumda. Aklıma Danimarka'da beslenme uzmanı Selina Julrema geldi. Bin adındaki süpermarketle çalışarak iki al bir öde kampanyalarını durdurmuştu. Harika bir iş yapmış bence. Bunların yerine başka promosyonlar yapmaya başlıyor market. Böylece boş boş alınan ve son kullanma tarihi gelmeden önce tüketilmeyen ürünlerin azalmasına katkıda sağlamışlar. Ekip atık yiyeceklerin baş sebeplerinden biri olarak planlı alışveriş yapılmamasını da görüyor. Son kullanma tarihi yiyeceklerin kalite göstergesi gibi de algılanıyor. Ama yiyeceğin kaliteli olup olmadığı buna bağlı değil tabii ki de. E, bu yolculuğun sonunda herkes e, yiyeceklere bu kadar kayıtsız davranılması ve atık oluşturulması konusunda çok o, hayal kırıklığına uğramış durumda. Ekip üzgün görünüyor. E, bir müzik arası verelim. E, Siyadan Snowman şarkısını çalalım. Sonra devam edelim. Cry snowman running... Front of me who't get your tears if you can't catch me darling, if you can't catch me dar don't cry no man don't leave me this way a butter of water can hold me close baby can't hold me close baby I want you to Don't cry snowman, don't you fear the sun who'll carry me without legs to run, honey, without legs to run, honey. Don't cry snowman, don't you shed a tear, will oh, hear my secrets if you don't have ears, baby, if you don't have To know that I'm never leaving Cause I miss the snow Till death will be freezing Yeah, you are my home My home for all seasons So come on, let's go Let's go below zero And hide from the sun I love you forever we'll have some fun Yes, let's hit the night Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri, e, Sia'dan e, dinledik, Snowman, e, bir Noel albümünden. E, birinci yarıda Kieran Koğlu'nun atıklarla ilgili, Expert adında bir belgeselinden bahsettim. Belgesel 2017, Norveç yapımı. Expert e, filminde yönetmen dahil 4 kişi Norveç'in kuzeyinden güneyine bisikletle seyahat ediyor. Atık yiyeceklerin izini sürüyorlar ve atık yiyeceklerle besleniyorlar. Önemli bir probleme çözüm getirmek istiyorlar. Bu dört kişi Norveç'i bir uçtan bir uca dolaşarak bu sorunun büyüklüğü karşısında kendileri şaşkına dönüyor. Ben de şaşırdım çünkü Kuzey Avrupa ülkelerinin bu konuda daha duyarlı olacağını varsaymıştım. Ama durumu öyle değilmiş. E, gelin evrensel verilere de bir göz atalım atık konusunda. Şimdi kayıp veya ziyan edilen yiyecekler var. Bunlar tonuş olarak 1.6 gigaton. E, bunun 1.3'ü yenilebilir kayıplar. 3 milyar kişi bu atık gıdayla doyabilir, beslenebilir. Bu da 800 milyon aç insanın doyması anlamına geliyor. Yani aslında... E, açlık e, yok da e, işte aç gözlülük var. E, bu kayıp veya ziyan yiyecekler için harcanan su miktarı e, 250 kilometre küp. Bu kadar su Volga nehri veya Cenova gölünün 3 katı kadar. E, üretilen ama ziyan edilen yiyeceklerin kapladığı alan e, 1.4 milyar hektar. Bu da dünyadaki tarım alanlarının %30'una tekabül ediyor. Tüm bunlar olup biterken bir de hesap edilemeyen kayıplar var tabi. Mesela doğal güzellikler gidiyor, nesli tükenen bitkiler veya hayvanlar var. Bir de sosyal etkiler var. Bunlar çok da ölçülebilir şeyler değiller. Ziyan edilen e, tarımsal yiyeceklerin ekonomik değeri ki buna deniz mahsulleri dahil değil. 750 milyar dolar. Bu da İsviçre'nin gayri safi milli hasılası. E, yiyecek ziyanının önüne geçmenin e, global, bölgesel ve ulusal ölçekte anlamı çok büyük. Bunun yanı sıra. Yiyecek israfının önüne geçmek, üretimin %60 azalması ve 2050 yılı için öngörülen ihtiyacın karşılanması anlamına da geliyor. Asya ülkeleri için tahılların özellikle pirincin israfının önlenmesi, temiz su kaynaklarının korunması da demek bu. Et israfına bakacak olursak hayvan üretme çiftlikleri için e, toprakların istila edilmesi demek, tarım alanlarının, orman alanlarının yok edilmesi demek ve tüm bunlar karbon ayak izi anlamına geliyor. Yüksek gelir grubuna sahip bölgelerde et israfı e, %67'lerde korkunç bir miktar. Ee, şöyle bir şey ölçülüyor artık ee, yiyecek ziyana ayak izi diye bir şey var doğal kaynakların kaybını ve bu kayıpların etkilerini tespit etmek için oluşturulmuş yiyecek e, israfına bakarken e, beş ya da altı şeye bakılıyor. Birincisi e, ekim ve hasattaki kayba bakılıyor çünkü ekim zamanı, hasat zamanı da çeşitli kayıplar var. İkincisi hasat sonrası ve stoklamadaki kayıplar e, çünkü stoklamaya e, stoklamalar uygun olmayabilir bu konuda böyle lisanslı depolar var e, yiyeceklerin hem e, Taşıma esnasında hasar görmemesi veya iyi koşullarda hijyen koşullarda e, saklanabilmeleri için. E, üçüncüsü e, işlemden geçerken e, çeşitli kayıplar olabiliyor. E, dördüncüsü nakliye ve dağıtımdaki e, kayıplar var. Yine orada hijyen olmayabilir, bozulabilir. Ürünler hele de soğuk e, nakliye gerekiyorsa. Beşincisi tüketimdeki kayıplar ki Norveç'te hani bu gıda ziyanının veya atıkların yüzde 60 tüketicilerden kaynaklandığını görmüştük bu filmde altıncısı da son olarak da son kullanma son kullanımdaki kayıplar tüm bunlara bakarak bir yiyecek israfı Ayak izi diye bir şey oluşturulmuş. Ee, yiyecek israfının ayak izi çevreye olan etkileriyle de belirleniyor. Ee, karbon ayak izine, su ayak izine, toprak istilasına ve e, biyoçeşitliliğe olan e, etkisine bakılıyor. E, bu hesaplarda hem nitel e, hem de nicel veriler kullanılıyor. Kimisi e, ölçülebilir e, şeyler e, değiller. %100 yüz sayısal verilerden hareket etmek olanaksız olabiliyor bazen. E, onun için de işin içine kalitetif gözlemler ve veriler de dahil ediliyor. E, bölgelere göre bakıldığında Ekimler'de veya hasatta en fazla kayıp Latin Amerika'da var. Hasat sonrası kayıp en çok Asya'da e, tüketim israfı ise Kuzey Amerika ile Avrupa'da e, diğer bölgelere göre daha fazla. Ekim veya e, hasattaki kayıplarda gelişmekte olan ülkeler e, kullanılan teknoloji, iklim şartları gibi faktörler e, rol oynuyor. E, gelir grubu yüksek ülkeler e, tüketebileceklerinden fazlasını alıp son kullanma tarihine kadar tüketmiyorlar bile e, ki. E, işlenmiş yiyeceklerin son kullanma tarihleri doğal ürünlere göre çok daha uzun biliyorsunuz e, epey bir e, bekleyebiliyorlar rafta ve evde e, karbon ayak izini en fazla katkıda bulunan ısraf e, tahıllardan geliyor katkısı %30'larda e, et ise bakayım %21'de hayvansal ürünler yiyecek israfının %15'ini oluşturuyorlar. Karbon ayak izinin ise %33'ünü gerçekleştiriyorlar. Çin, Japonya ve Kore gibi Asya ülkeleri volumetrik anlamda yiyecek israfında başı çekiyorlar. Yiyecek israfının ee, karbon ayak izine ve su kaynaklarına negatif etkisi de başı çekiyor. Avrupa ve Amerika tüketimdeki e, kayıpları kayıplarda başı çekiyorlar. Ee, Asya'nın kirli arka bahçe haline getirildiği kesin. Ee, Almanya'ya bakacak olursak, e, çünkü hangi ürüne baksak kişi başı tüketim Almanya'da yoktur. E, Yüksek yüksek olan ülkelerden bir tanesi. Her Alman 80 kilogram yiyeceği çöpe atıyor her yıl. Sırafın %60'ını haneler gerçekleştiriyor. Her hane yılda 235 euroyu çöpe atmış oluyor. Bu da yılda 20 milyar euro demek. Tarım Bakanlığı bu miktarı 2025 yılına kadar yarı yarıya düşürmeyi hedefliyormuş. E, bu konuda güzel şeyler yapanlar da var. E, bu konuya kafayı takan ve sevimli çözümler getiren şefler var. Berlin'de iki şef tarafından kurulan e, Clunery Misfit market ve pazardaki çirkin sebzeleri toplayıp şehirde yemek yapıyorlar. Çünkü e, çirkin sebzelere de kimse e, rağbet etmiyor. E, hatta tohum yetiştiricileri e, yetiştir Yaptırdıkları zaman sebze meyveleri, çirkin olanları ayırıyorlar. Çünkü bunların taliplisi az çıkıyor. Hep marketlerde biz bir örnek, bir boy, bir tip sebze me meyve görmeye alıştık. Oysa hiçbirinin birbiriyle belki de aynı olmaması lazım. Kimisi de bu konularda güzel şeyler yapanların kimisi... Üniversitede öğrenci kantinlerden toplanan yiyecekleri barınaklara bağışlıyorlar. Oteller, restoranlar atıklarını ayrıştırmaya çalışıyorlar. Tüketiciler dışarıda küçük porsiyonlarla yemeye çalışıyor veya tüketicileri küçük porsiyonlara yönlendiren yerler var. Dolayısıyla bir programın sonuna daha geldik. Atıklardan bahsederek bir Noel şarkısıyla veda edeceğiz. Edit ve Kumanda'da Açık Radyo Prodüksiyon ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Biyofilya